Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Soru soruldu Engelliler için cihad, abdest, namaz ve oruç hakkında hüküm nedir? Kolaylık var mıdır? Yüce Rabbimiz kullarını farklı farklı yaratmıştır Kimini sağlam, kimini sakat, kimini sağlıklı ve kimini de hasta yaratmıştır Bu onun takdir ettiği bir durumdur Kullarını bu vesileyle imtihan etmektedir. Herkesin imtihanı da çok farklı olacaktır elbette. Engelli kardeşlerimiz de elbette ki bu tercihi isteyerek yapmadılar. Kendileri bunu seçmediler. Kendilerine Rablerinden gelen bu duruma rıza göstermek durumundalar. Buna sabretmek zorundalar. Bu sabırları karşılığında elbette cenneti kazanacaklardır. Eğer ibadetlerini yapar ve, sık ve bu sıkıntılarını sabrederlerse Rabbimiz onlara cennetini nasip eder. Ayrıca Rabbimiz Lâ nefsen illâ buyurmaktadır ayette. Yani hiçbir nefse gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemez. O halde her ibadet güç yetirebilen içindir. Güç yetireme yetiremeyenler bundan sorumlu olmazlar. Engelli kardeşlerimiz de elinden geleni yapmalı, ondan sonrasını Allah'a havale etmelidir. Ve bundan elbette ki güç yetiremedikleri şeylerden de elbette sorumlu olmazlar. Onlar için kolaylık vardır. E, bütün kolaylıklardan elimden geldiği kadar istifade edebilir.